Tohum'da NASA'da Ekolojik Yaşam Hazırlayan ve sunan Leyla Ünlübay Tohum'da NASA'da Ekolojik Yaşam programından herkese merhabalar. Hayat bağlanma ve bağ kurmak ile başlar ve bu şekilde devam eder. Bağlanmada yaşanan travmalar ise insanın kişiliğine sirayet eder <gülüyor> ve birçok psikolojik sorunun da sebebi olarak kabul edilebilir. Biz bugün bağ odaklı ebeveynliği konuşacağız. Uzman çocuk doktoru ve aynı zamanda homoepat Özgün Başaran Kaya ile hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, çok teşekkür ederim tekrar programıma konuk olduğun için. Ee, bağ odaklı ebeveynlik ne demek? Aslında yani tanım olarak sanki yeniymiş yeni, yeni bir şeymiş gibi karşımıza çıksa da aslında çok da yeni bir şey değil aslında Ya da birileri bunu tanımlayana kadar da insanlar çocuklarla bağ kurmuyordu falan gibi de bir gerçeklik yok Yani bağ odaklı ebeveynlik zaten tarih boyunca aslında anneyle yavru arasında babayla yavru arasında kurulan bağ, bağdan bahseden bir e, tanım ee, neden böyle bir tanım ortaya çıktı üzerine belki önce bir birkaç cümle kurmak gerekir. Ee, aslında buna dair yani İngilizce karşılığında farklı tanımlamalar var. Türkçede de aslında tam karşılığı yok ama bağ odaklı ebeveynlik ya da doğal ebeveynlik diyenler de var. El ele ebeveynlik diyenler de var. ne ee, ilgili ilişkili hani İngilizce'de Connecting Parenting ya da Attachment Parenting e, gibi tanımlamalar var. Ee, biraz şöyle bir şeyden kaynaklanıyor. Burada küçük bir sistem eleştirisi yapmak gerekiyor. En azından o, yani anlayabilmek için bundan bahsetmek gerekiyor diye düşünüyorum. Şimdi hmm, bir dönem bebeklerin anneleriyle e, emzirmek konusundaki bağları e, bilerek bilmeyerek yani bu kısmı ayrı bir e, tartışma konusu koparıldı. Hmm. Ve şöyle söylendi hatta bunu dünya sağlık örgütü bile söyledi. Emzirmeyin çocuklarınızı mama verin mama daha sağlıklı. <gülüyor> ee, Orada çok büyük kopmalar oldu işte. Bugün e, bu, bu bağ odaklı anne çocuk ilişkisi e, ve baba çocuk ilişkisini irdeleyen insanlar e, bu bağısızlığın pek çok sorunla ilişkili olabildiğini e, göstermiş durumdalar. Bunun ilişkili teorik düzen 1980'lerde başlıyor açıkçası. Dünyada farklı yerde farklı insanların farklı yaklaşımları ama temelde bahsettikleri şey yine aynı olan şey. Ee, bir yavrunun annesiyle bağı daha o yavru doğmadan kurulan bir şey. Hı hı. Yani o yavrunun istenen bir çocuk olup olmamasından başlayan, anneyle babanın birbiriyle olan ilişkisiyle devam eden e, o birliktelik sırasında anneyle babanın birbirine duydukları sevgiyle, aşkta e, güçlenen, gebelik süreciyle devam eden ee, doğduktan sonra da devam eden bir süreç aslında bağ kurma ee, biliyorsunuz biz diğer canlılardan erken doğan bir canlıyız o yüzden bizde bu bağın daha güçlü olması gerekiyor daha farklı bir yaşam koşullarındayız yani bizim insan türünün gebeliği diğer canlılar gibi değil biz öyle doğduktan yarım saat sonra yürüyebilen bir canlı değil <gülüyor> o yüzden hatta bu yüzden bizdeki anne, anne türünün endişe düzeyi diğer canlı türlerindeki hmm. endişeden daha yüksek yani e, insanda anne dediğin endişeli olmak zorunda. <gülüyor> bu normal bir şey yani. Evet, endişeli anne, olmak. Annenin endişeli olması normal olan hmm. şey. Hatta abartıyorum anne endişesizse e, çocuk <gülüyor> ölür. Yani e, Çünkü bizde, bizim yavrumuzun e, kendi kendine yetebilme e, süreci çok uzun. Diğer canlıların yavrularına göre. E, hani biz bunu daha önce konuşmuşuzdur. Yani bizde bir 18 yani insanda bir 18-20 yılı buluyor. Hatta bana söylesene Türkiye'de 30'u buluyor bu. Evet. E, ama bir dananın öyle değil. Dana 18 ayında erişim forumuna ulaşıyor. Doğru. doğru. Ee, e, şimdi şöyle bir şey. Sistem insanların yavrularıyla... Biliyorsunuz sistem mutlu insan istemez. Hani evet. O zaman yönetemez, çalıştıramaz, e, ona bir şey satamaz. Hani sistem insanların mutsuz etmek üzerinde çalışır çoğu zaman. Mutsuz, mutsuz bir toplum, yönetilebilir bir toplum demek. E, ama sadece bu şekilde... Onlardan tam fonksiyona e, ürün alamadığı anlayınca sistem aradaki sorunları teker teker görmeye başladı. Tabii ki dünyadaki bütün insanlar da bu zihniyette değil. İyiliğin ve sevginin e, ve şefkatin yolundan geçen kalplerin de olduğu bir dünya burası. E, aradaki sorunu insanlar görmeye başladılar. İnsanlar artık yavrularıyla çocuklarıyla bağ kurmamaya başladılar. Bu pek çok soruna neden olan bir şey. Hani Bugün otizmden tutun da sosyal yapıda e, insanların... Bilbene karşı empati olmamasına kadar. Yani bunların temel sebebi e, anne ile çocuk arasındaki bağın kopmuş olması mı? Bir yerde evet. E, sen ilk e, en başta şey söyledin anne ve babanın arasında kurulmaya çalışan bağ. E, ben orada hemen şöyle bir soru oluştu benim kafamda bu bağla birlikte doğmuyor mu çocuk? Her e, zaman doğmuyor. Doğmuyor. E, peki e, normal şartlarda böyle bir bağ yok mu? Var. Bunu Hı -hı. engelleyen bir sürü şey var o zaman anladığım kadarıyla. Evet, ya yani şimdi bizim taşıdığımız pek çok travman daha doğmadan e, Hı -hı. geldiği gösterilmiş durumda. Yani diyorum mesela istenmeyen bir çocuğun Hı -hı. anne ve babasıyla kurduğu ilişki başka bir şey. Evet. Daha doğrusu kuramadığı Hı -hı. ilişki başka kuramadığı bir şey. Kuramadığı ilişki. E, ne önemi var diyeceksiniz. Temelde bunun bize yansıması şöyle oluyor. Temel ilişki kurma pratiklerini biz anne ve babamızda alıyoruz. O ilişki kur O ilişki kurma pratiklerini almayınca. Hı -hı. E, Erişken formumuza geldiğimizde de insanlarla ilişki kuramayan bir noktada kalıyoruz. Hmm yani şu an işte modern toplumda insanların giderek yalnızlaşıyor olmasının nedeni bu, bağ, bu bağın koparılıyor olmasından kaynaklı bir miktarda. O zaman e, senin anlattıklarında geriye dönersek, e, istenmeyen bir çocuk olması, işte annenin e, yeteri kadar hissiyat olarak çocuğu sahiplenmemiş olması, doğduğunda emzirmemiş olması, evet, evet. belki birlikte uyumamış olmaları, bunlar Kesinlikle. hep bu bağları... Uyku eğitimine maruz kalmış ha, olması. Evet. E, bu bağı koparan şeyler mi? Bu bağı koparan şeyler. Bu bunlar... travmatik olması. Travmatik olmasını sağlıyor ve ileride bir yetişkin formatına geldiğinde çocuk evet. e, bu bazı sıkıntılı durumlar oluyor karakterde. Yani Sonuçta temelde şöyle e, mutsuz, empatiden yoksun, hı hı. E, temel değerlere e, ulaşamayan bir e, insan oluyor. O insanlardan da pek çoğu olunca bir topluma dönüşüyor. Evet. Ee, peki, e, an, şimdi anne kısmı tamam. Çünkü hı hı. karnında taşıyan, emziren, hı hı. Işte, e, kalp atışıyla uyutan tamam ama baba da daha farklı değil mi durum? Çünkü babanın çocukla teması çok daha az. Özellikle hani ilk... 9 ay ve ondan sonraki bir kısa bir süre daha emzirme yok mesela. Evet, Karnında baba, taşıma yok. Evet. Hani babanın işi daha zor gibi geldi e, bana o yüzden ama. O yüzden babanın da doğumu denen bir kavram daha var. Yani Hı -hı. Baba da kendi içsel doğumunu yaşadıktan sonra o çocukla gerçekten derin ilişkiler kurmaya başlıyor. Ama hiç bağımsız bağ olmaz gibi bir şey de yok aslında. Yani hani o bir bebek anne karnındayken de duyar. Hmm. O bebeğin sadece annes tarafından istenmesi de yetmez. Yani hmm. o bebeğin babası tarafından hmm. da istenmesi gerekir. Hmm. Yani sağlıklı dengeli karakterde bir insan olabilmenin yolu böyle bir yerden geçiyor. Öyle söyleyeyim. O yüzden baba uzakta bir yerde ve bu durum sadece anne çocuk arasında işleyen bir mekanizma değil. Hı hı. Ee, babanın babanın fiziksel anlamda orada, orada olmaması da bu bağı zedeleyen bir şey. Hı hı. O çok yoğun çalışan bir türlü akşamları eve ulaşamayan, işte sabah giderken çocuğu uyuyan, sabah, akşam geldiğinde çocuğu uyuyan hı hı. babalar da çocuklarıyla temel anlamda aynı evde yaşıyor olmak çünkü bu bağı kuruyor olmak demek değil. Bu bağı emek gerektiren bir şey. Hı hı. Peki biz bu bağı nasıl e, sağlamlaştıracağız? Yani e, durumu kendi doğal sürecine mi bırakacağız yoksa bunun için çaba mı sarf edeceğiz? Çünkü yani bundan bir 40 sene önce e, güvenli bağlanma ya da işte e, bağ, bağ e, odaklı, bebeğinlik diye bir kavram yoktu. Yok dedi. O zaman 40 yıl önceki annelerin ve babaların tamamı travmatik çocuklar mı yetiştirdi? Şimdi to toplum konjonktürünü değerlendirirsek tarihte şöyle bir şey var. Yani o dönemde bizim anne babalarımızın olduğu dönemde anne babaların çocuklarıyla ilişki kurma tarzı ile şöyle bir sorunsal vardı. Onlar çok da yaşamsal derin sorunlarla meşguldüler. Yani açlık, kıtlık, savaş. Temel ihtiyaçlar. Ve, evet, çok temel ihtiyaçlar noktası. Şimdi biz e, biz onlara göre daha konforlu olan geniş bir e, yaşam içerisindeyiz. Evet. E, o yüzden başka şeylerin üzerine de düşünebilmeye ve ona buna fırsat ayırmaya başladık. Bütün Toplum bu noktada travmatiktir gibi bir cümle kurmak doğru olmaz tabii ki. Ya da işte bu işte ne benim 10 yıldır bulunmuş işte 20 yıldır uygulanan bir şey de değil bağ odaklı bebeğinlik. Yani bundan önceki insanlar da çocuklarıyla bağ kuruyorlardı. Bunun tanımlanmamış olması bunun olmadığı anlamına gelmiyor. Bu çünkü insanın fizyolojisinde olan bir şey. Bu bağ bizim ihtiyaç duyduğumuz bir bağ kurmaya ihtiyaç duyan bir canlı. Yani bu bağı zaten kuruyoruz. Karşılıklı olan bir şey yani çocuk çocuk annesiyle kurmaya çalışıyor. Anne çocuk ve işte babası çocukta kurmaya çalışıyor. Kendi dinamikleri farklı ilerliyor. Anne ile bebeğin bağ kurma süreci ile babayla bebeğin bağ kurma süreci farklı ilerliyor. Ee, yani en az baba da anne kadar önemli. Hı hı. Çünkü hepimizin e, sembolik yani e, sembolik dilde sembolik psikolojide en azından şöyle söyleyeyim. Anne ve babanın temsil ettiği önemli duygular var bunları bir çocuğun iki iki yani iki taraftan da almış olması gerekiyor. Hem bizim maskülen tarafımızın hem feminen tarafımızın dengeli bir şekilde doyurulmuş olması gerekiyor. hiçbirinin daha yani tabii ki bir kadının daha feminen bir erkeğin belki daha maskülen bir tarafının baskın olması ama bu noktada dengeli olmak gerekiyor. Bu bu da, bu da Dediğim gibi aslında doğmadan önce başlayan bir süreç Peki Doğru bağı kurmak Ve Çocuğa o hissiyatı doğru geçirmek Ve anne, anne ve baba için de tabi O hissiyatı doğru alabilmektir. Çocuğu yük olarak görmemek mesela veya, Ya da çocuğa yük olduğunu hissettirmemek Yani her iki taraf içinde Doğru bağı kurmanın yolu ne Yani o kaybettiğimiz yolu nasıl bulacağız biz Sevgili deyler, şimdi Şöyle bir şey var. Çocuğunu travmatize etmeyen anne baba yok. Hmm. Bütün anne babalar çocuklarını travmatize ederler. Çünkü bütün anne babalar travmatiktir aynı zamanda. Ee, ben hep şey diyorum ya bunu ilgili konuşurken Allah bizi iyi travmalarla karşılaştırsın diyorum. <gülüyor> <gülüyor> ee, çünkü şöyle yani neden buradan girdiğimi açıklayayım. Ee, biz travmalarımıza eğer uğraşıp yüzleşmek ve onları aşmak için çaba göstermezsek bu travmaları çocuklarımıza aktarıyoruz çoğu zaman. Hmm. Çünkü bu, bu bu çorap söküyor gibi geriye doğru gidiyor. Anne babamızdan aldığımız e, ilişki kurma şeklini çocuğumuza aktarıyoruz. Yani evet. e, orada bunu değiştirmek için önce bir niyeti koymuş olmak gerekiyor. E, ve ağzından çıkanı daha çıkmadan yakalayabilmek gerekiyor. Yani hmm. çocuk bir hiçbir çocuk bir anneyi ya da babayı sinirlendirmeye çalışmaz. Ya da öfkelendirmeye çalışmaz. Önce kişilerin var olan duygularının kendilerine ait olduklarını anlamaları gerekiyor. Yani öfkeleniyorsam ben öfkeleniyorum, aşık oluyorsam ben aşık oluyorum. Bu karşı tarafta ilişkili bir şey değil. Duygularımız tamamıyla bize ait olan şeyler. Bunu neden söylüyorum? Aslında doğal olan şey bu bağın kurulmasıdır. Yani... Bu bağ kurulmaya yöneliktir zaten yani e, bu, bu bağ evet emek gerektirir ama yani fizyolojik olan şey bu bağın kurulmasına yöneliktir. Hani sen de bir annesin e, şeyi değerlendirebilirsin kendi annenle kurduğun sevgi ilişkisiyle kendi yavrunla kurduğun Hı -hı. sevgi ilişkisi arasında bir fark var. Hı -hı. Yani anne ve babaların çocuklarına duydukları sevgi kendi ebeveynlerine de bir başkalarına duyduğundan daha farklı. E, bunu anne babalar çok net ayırabilirler o yüzden bu bağ aslında doğalında kurulmaya çalışılan bir bağdır. Zaten fizyolojik olan o bağı kurmaktır. Biz ama travmalarımızda yüzleşmediysek o bağı zedeliyoruz. Yani o bağ zaten kuruluyor aslında. Biz ama uzak durarak, sevgi ve şefkatten yana durmayarak aslında bir şey yapmamız da gerekmez. yani bağ zedelenmesine. Sadece sevgisiz ve şefkatsiz olmamız da bu bağı zedeleyen bir şey olur. O yüzden temelde sorunun cevabını özetlersem kişilerin kendi travmalarıyla işte eni konu biraz yüzleşmeleri. Çünkü bu bir yol yani insanlar hı hı. bir dakikada değişen canlılar değiller bu bir yol kendi travmalarıyla yüzleşmeliler. daha sonra da onlara sunulan bilgileri değerlendirirken onlara birileri bir şey anlatırken bunu zihinleriyle değil kalpleriyle cevaplamalılar ki kalp her zaman doğru cevabı bulur biz Hepimiz sevgiyle var olan canlıyız ve hepimizin arayışı sevgidir. Ee, ve bir doktor olarak söyleyeyim belki abartılı gelebilir ama bence dünyadaki bütün hastalıkların e, var olmasının tek nedeni sevgisizlik. Hmm. Yani o zaman koşulsuz sevme hali evet. ee, çocuğu en çok besleyen ve büyüten ve doğru bu kuran yol mudur? Peki koşulsuz sevmekten kastımız ne? Yani... Ee, şunun için söylüyorum işte yemeğini yersen parka gideriz bu bir koşul, koşul mudur bir Hı -hı. Ee, peki bunun söylenecek başka bir şekli var mı mesela hani çünkü çünkü anneye ya da babaya göre işte yemeğini yersen parka gideriz hali belki de sevgiyle alakalı değil yani sen o şeyi yapacaksın ki bunu buna, buna ulaşacaksın. Hani bunu değiştirme kısmında da biraz o zaman tavsiyeye ihtiyacı var anne evet. babanın. Evet. Bir kere çocukların bir birey olduğunu ve onların kendi karakterli olduğunu ve kendi seçimleri olduğunu en başta saygı duymak gerekiyor. İkinci ikinci şey davranışlar sonuçtur. Aslında altındaki ihtiyacı görmek gerekir. Yani çocuk neden parka gitmek istiyor? Bunun ihtiyacıyla ilgilenmek gerekir. Hı hı. Yani Tabii ki gıda alması önemli. Ama e, günde üç öğün yemek yeme fikri erişkin sihnine ait bir fikirdir. Yani bir çocuk yani günde üç öğün e, o, o sebzeden bulmem burşundan yeme, öyle bir zorunluluklar yok. Yani dünyada pek çok toplum pek çok gıda ve beslenme alışkanlığına sahip hepsi büyüyor. Hepsinin kendine ait bir akış ve döngüsü var. Yani iştahsızlıktan ölen çocuk yok. Yani e, orada davranışları yönetebilmek için bir ebeveyn olarak biz hı hı. eğer ki daha erdemli ve daha bilen hı hı. noktada olduğumuzu düşünüyorsak, çocuğun davranışlarıyla değil altındaki ihtiyacı görmekle uğraşmamız gerekir. Çocuk zaten kendi başına bir birey, onun seçimleri var, eğilimleri var, yönelimleri var tıpkı bizim gibi. Onun bir yaşam alanı var. Onun hem bedeninin hem psikolojisinin bir alanı var. O alana saygı gösterdiğimizde zaten aslında o süreçler yönetilebilir. Ee, o parka gitmeden önce yemek yeme cümlesinin altında ben bir anne endişesi görüyorum hı hı, mesela. Hani hı. o ama yemezse ama olmaz. Biz kendi ihtiyaçlarımızı görmemiz gerekir. Çocuğun ihtiyaçlarını görmemiz gerekir. Zaten ortak bir dil gelişir. Bununla ilgili pek çok metot ve pek çok kitap var tabii ki. Yani e, metodolojik anlamda pek çok pek çok kitap var. Türkçede de pek çok kitap var. Yabancı dil zaten e, bir, bir sürü kitap var ama ben temel temel düşünüş şeklinden bahsediyorum. Yani karşı tarafta çocuğun ihtiyaçlarını görüp akışta olabilmek, çocuğun ihtiyaçlarını o an orada değerlendirebilmek, zihinden çıkıp kalbe inmekten bahsediyoruz. Hmm. Yani, yani çocuğa zihinden değil kalbimizle de yaklaşmamız. Lazım. Burada o zaman şeyi kastetmiyoruz. Serbest bırak çocuğu. Ee, evet. serbest bıraktan mı bahsediyoruz? Evet. ben ben güven zaman, güvenli alanda çocuğu serbest bırakmaktan bahsediyorum. Çünkü çocuğun çocuğun bir seçimleri var. Yani O, o zaman o, kural ve kaide yok. Yani hiçbir kural yok. Ani, yani ya çocuk uçundan atlamaya çalışınca bırakın atlasın bir deneyimlesin gibi bir şey demiyorum tabii ki ama... <gülüyor> <gülüyor> yok yok mesela erken yatmayı sevmeyen çocuk var. <gülüyor> Saat işte 9.30'da uyuması gerekiyor ya da 10 maksimum. <gülüyor> çünkü sabah da 8'de kalktığını varsayalım. Bu çocuğa kural konulmayacak mı? O istediği saatte uyuyacak mı? Hani çocuğun çünkü ihtiyacı olan bu şeyi yol, göz, gözetliyorsa... Bu yol veya... sevgi, sevgi ve şefkatten geçebilir Hım. sadece bunu söylüyorum. Hı hı. Yani... Ee... Bir kere çocuklar bizi model alırlar. Yani siz gecenin birine kadar oturuyorsunuz çocuk da sizinle oturmak isteyecektir. Hı hı. Ee, yani yaşamda tabii ki sınırlar var. Benim bahsettiğim şey sınırsızlık değil. Bu başka evet. Sınırsızlık başka bir şey. Evet. Özgürlük başka bir şey. Hı hı. Ee, bir başkasının yaşam alanını orada en major sınırlardan biri en azından benim için. Yani bir başkasının yaşam alanına girdiğinizde o karşı tarafın aslında almadan... Bu önemli bir mı Bu Temelde bahsettiğim şey böyle bir şey değil. Benim bahsettiğim şey zihnimizde hareket ettiğimizde erişkin zihninin pek çok kuralları var. Kurallar Hı -hı. dünyası var. Çocuklar bu kurallar dünyasından haberdar değiller. Ee, bu kurallar önemli olabilir. Ama bu kuralları anlatırken e, bizim seçtiğimiz dil önemli. Hı -hı. Karşı tarafında varlığına ve onun seçimlerine saygı duyarak bunu yönetebiliriz. Hı -hı. Ee, yoksa yani uyku eğitimi e, süreçlerinin Tamamına ben hani karşıyım. Yani hiçbirinin aslında sevgi ve şefkat ilişkisi olduğunu düşünmüyorum. Hepsinin hepsinin çocuğu belli bir şekilde zorlamaya ettiğini düşünüyorum. Ee, o noktada hani e, pek çok uyku eğitimci var dünyada. Türkiye'de de bu cümle belki onları onlar için rahatsız edici olabilir. Ama e, ben şimdiye kadar 80 binine fazla çocuk görmüş bir çocuk doktor olarak çocukların yanındayım. Yani anne babaların yanında değil. Orada ihtiyaç kimin ona bakıyorum ben. Yani erken uyuma ihtiyacı Annenin mi, çocuğun mu, sistemin mi? Ee, fizyolojik olan şey tabii ki bütün memeliler. Çok nadir memeliler. memelilerin büyük kısmı gün battığında yatan, hı hı. gün doğduğunda kalkan canlılar. Ee, gün battıktan sonra ayakta kalan, kalan tek canlı neredeyse evet. e insanlar ve onlara yakın yaşayan diğer memeliler. Ee, o süreç dediğim gibi sevgi ve şefkatle yönetilebilir bir süreç. Hı hı. Yani... Çocuğun ihtiyacı değerlendirilip orada orada bir, bir yaklaşıma gidilebilir. Bunun ilgili pek çok metot var. Yani uyku eğitimi gibi bir sürece sokmadan uykuyu yönlendirebilmenin e, pek çok yolu var. Peki bununla ilgili bir ipucu vermek gerekirse çocuğa bütün kurallar sevgi diliyle izah edilerek neden ve sonuç ilişkisi kurularak evet. mı anlatılmalı? Yani e, her çocuk bunu anlar mı? <gülüyor> Çocuğun frekansına indiğinizde Hı -hı. her çocuk bunu Hı -hı. anlar. Hı -hı. Çünkü sonuçta aslında e, ben senin iyi beslenmezsen hastalanabileceğine dair endişe taşıyorum cümlesi başka bir şey. Bu yemeği senin sağlığın için yemen gerekiyor Hı. cümlesi başka, başka bir şey. şey. Evet. Biz kendi duygularımızı bahsedebildiğimizde ki e, bu da kendimizle bağ kurmak demek. Evet. Kendimizle bağ kurabildiğimizde e, bunu dışarıya yansıtmak da daha kolay oluyor. O, o yüzden de çocuk da kendi duygularıyla, kendi bedenine daha iyi bağ kurabilmeyi öğrendiğinde o da kendini ifade etmeyi daha güçlü bir hale getiriyor. Evet, yani aslında çocukla güvenli bağ kurmak için önce kendimizle güvenli bir Kesinlikle. bağ kurmamız gerekiyor. hepimiz travmatiz, Her anne baba çocuğunu travmatize eder. Hı hı. Ee, ya maalesef böyle yani bu, bu da bizim e, belki insan türünün, e, insanı kamil yolundaki sorunudur. <gülüyor> ee, ama böyle bir şey var. Sadece şöyle bir şey var. Travmatik olmak sorun değil. Bunun, bunun nedeninin bundan dolayı yaşananları bir çocuğa yansıtmakta sorun var. Yoksa hepimiz düşüyoruz. Düşmekte sorun yok. Ayağa kalkmamakta ve yerde o debelenip bunun içinde karşı tarafı suçlamakta sorun var. Peki son olarak şunu da sormak istiyorum. Çocuk çocuğumla e, güvenli bir bağ kurduğumu hı hı. ya da kuramadığımı bana gösteren ipuçları neler? Sevgili Leyla, çok net olan bir şey var. Bütün anne ve babalar sadece ellerinden geleni yaparlar. Evet. Öyle muhteşem anneler ve babalar yok. <gülüyor> yok. Yani 50 binden fazla anne gördüm, 40 binden fazla da baba gördüm. Ee, bütün anne ve babalar gerçekten sadece ellerinden geleni yaparlar. Ee, neden söylüyorum bunu? Yaşamın kontrolü bizim elimizde değil. Biz ne kadar dikkatli olsak da çocuk başka bir alanda, başka bir yerde. Yine travmatize olabilir. Evet. Ee, o yüzden aslında dediğim gibi... Yaşama güvenmek gerekiyor. Hmm. Yaşam yaşam yaşamaya yöneliktir. Yaşam bağ kurmaya yöneliktir. Bu duruma endişeyle değil, gönül ferahlığıyla, iç huzurluyla yaklaştığımızda, yaşamın kontrolünün bizim elimizde olmadığının farkındalığını taşıdığımızda zaten o bağ kuruluyor. Zaten o bağ kurulmaya meyilli olan şey. Yani doğal olan şey o bağın kurulması. Hmm. Anormal olan şey o bağı veren, o bağa zarar veren durumlar. Durumlar, kurallar, kaideler, sınırlar. Evet bunların hepsi erişkin zihninin ait şeyler. Yani çocuğun kurallardan, sınırlardan e, haberi olmaz. Özellikle ilk 7, yılın, 7 yılda bunların hiçbir anlamı hmm. yok. Hani bu, o söz dinlemeyen çocuk var ya evet. dinlemez zaten öyle hmm. bir kavram yok. Yani laftan anlayan çocuk diye bir şey zaten yok. Yani görülmedi, görülmeyecek de. <gülüyor> Fizyolojik süreç içerisinde öyle bir şey mümkün değil bir çocuğun laftan anlaması. Yani o laftan anlama yaşını gerçekten realde konuşan Türkiye'de 30'u buluyor laftan <gülüyor> anlamak hali. Yani... Öyle 6 yaşında 5 yaşında bir çocuk bunu anlamaz ama yani bunun da bir anlatım dili var yani senin bu kadar hareketli olduğunda başına gelebilecek şeylerden dolayı ben endişe duyuyorum ben ben hmm. endişe duyuyorum cümlesini kurmak çocuk için anlamlı olabilir hmm. ama dur yerinde bak şimdi kapı başına bir iş gelecek cümlesi bu çocuk için hiçbir şey ifade etmiyor. Hmm. O zaman çocuk sevgiden ya da sevgisizlikten anlıyor. Kesinlikle. Laftan anlamıyor. Aynen. Çok güzel teşekkür ederim. teşekkür <gülüyor> ederim. Çok teşekkür ederim. Özgün programa yani konuk ederim. olduğun için. O zaman çocuklarımızı tekrar e, senden onay alarak söylemek istiyorum. E, çocuk oldukları için sevmek, ama ileride de büyüyecekleri için onlara saygı duyarak yetiştirmeye çalışmak, birey olduklarını unutmamak çok temel bir ilke. Bu daha doğmadan önce başlar. Değil mi? Hı -hı, tamam. Çok teşekkürler Özgün. Ben teşekkür ediyorum. Tohumdan Asa'da Ekolojik Yaşam programında bugün uzman çocuk doktoru ve homeopati uzmanı e, Özgün Başaran Kaya ile birlikte bağ odaklı ebeveynliği konuştuk. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere hoşça kalın. Tohumdan Asa'da Ekolojik Yaşam. Hazırlayan ve sunan Leyla Ünlübay.